destekleri için Ayşe Ferda Caner, Mahmut Elkuş, Madlen ve Tuna Akçiceğe teşekkür ederiz. dan dile titreşimler. Brasileando'sunam Emre Dağtaşoğlu. Tüm açık radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta listede ilk türkü dışındaki eserlerin hepsi Nesliime Çimene Ait olacak. Belli bir amaçla böyle bir liste hazırlamadım açıkçası. Kendiliğinden böyle gelişti. Çağrışım türküleri ar arda çağırdı sanırım. Dolayısıyla Nesim İçmen hakkında özel bir program sunmak için hazırlanmış değilim. Ama ondan da biraz bahsedeceğim elbette. Kırık dökük malumatlara sahip olsam da. Genelde ilk türküler listenin nasıl şekilleneceğini belirliyor. Ama bu sefer sonraki türküler ilk türküyü zorunlu kıldı. Zira Ozan Emekçi'nin Sivas katliamı üzerine yakmış olduğu Yandırırlar isimli türküyü dinleyeceğiz ilk olarak. Onur Kocamaz icra edecek. Bu türküde Ozan Emekçi'nin bahsettiği gibi her türlü pisliği örtmenin yollarından biri. Hamaset ne yazık ki bu topraklarda. Şu kısa ömrümde onlarca örneğine bizzat şahit olduğum için bu konudaki kanaatim oldukça keskin. Hiç öyle farklı bir açıdan bakılarak tartışılabileceğini falan düşünmüyorum bu konunun. Çokça emin olduğum konularda bile hep açık kapı bırakarak konuşurum. Ama bu konuda fikrim sabit ve net açıkçası. Çünkü Ayhan Bey'e her şeyin açık olduğu kanaatindeyim. Yani hamaset ve dinin kullanılması konusunu söylüyorum. Vatan millet diye diye dini imanı kullana kullana insanları kandırıyorlar. Ve hatta insanlıktan çıkarıyorlar kolaylıkla. Madımak katliamı da bunun en acı örneklerinden birisi. Bu emekçi türküsü vesilesiyle Nesim İçmen başta olmak üzere orada yitirdiğimiz tüm canlarımızı tekrar iade etmiş olalım. Bundan önceki birçok programda yad ettiğimiz gibi. Önceki yıllarda hem Sivas katliamı hakkında özel programlar yaptığım hem de çeşitli programlarda yeri geldikçe birçok şey söylediğim için bu hafta onları tekrar etmeyeceğim. Bu hafta Nesim İçmen'i anıp dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım onu sadece. Şimdi demin de ifade ettiğim üzere Onur Kocamaz'ın yorumundan bir ozan emekçi türküsüyle başlıyoruz programa. Yandırırlar. I'm hastedeller canımızsa orta çağın hanımıza bandırırlar var pandırın orta hanı Danlara basa basa, zulmü korur hangi yasa? Yolun düşmesin silvaza. tanları alaşa Kanonsu belirttiğim üzere bundan sonraki türkülerin hepsi Sivas katliamında yitirdiğimiz canlardan biri olan Nesim İçmen'e ait. Bu sebeple her sefer Künye hakkında malumat aktarmayacağım. Onun yerine Nesim İçmen hakkında dilim döndüğünce konuşmaya çalışacağım. Nesim İçmen 1931 yılında Adana'da doğmuş. Ardından Kayseri Sarıza göçmüşler. Ve orada Maraba olarak çalışmış bir anın yanında. Bu dönem onun hayatında önemli. Zira ağanın kızı olan Dilber'e aşık olmuş ve onunla kaçıp Maraş Elbistan'a yerleşmişler. Ardından İstanbul'a, sonra Osmaniye'ye, ardından tekrar İstanbul'a göçmüş Nesim İçmen. Bu göç hikayeleri hayatında dönüm noktaları da yaratmış elbette. Zira Adana'dan Kayseri'ye göç ilk eşiyle tanışmasına, Osmaniye'ye göçmeleri ise Yaşar Kemal'le karşılaşmasına vesile olmuş Yaşar Kemal'le yollarının kesişmesi muhtemelen İstanbul'da çevre edilmesini de sağlamıştır. Zira evlerine gidip gelenler arasında Yaşar Kemal'den başka Atıf Yılmaz, İlhan Selçuk, Behice Boran, Yılmaz Güney, Mahsun Şerif, Aşık İhsani, Emekçi gibi isimler varmış ve daha niceleri. Ayrıca filmlerde küçük roller almış, tiyatro oyunlarında değişler söylemiş Nesim İçmen, Hatta bu sebeple hapse girip işkence bile görmüş. Yurt çapında tanındıktan sonra Almanya, İngiltere, Fransa, Yugoslavya, Hollanda, İsviçre ve İsveç gibi yerlerde konserler vermiş. Uluslararası şenliklere, radyo ve televizyon programlarına katılmış. Fransa'da bir plak bile çıkartmış hatta. Bunların yanı sıra Türkiye İşçi Partisi bünyesinde aktif bir biçimde, Siyasette yapmış. Hayatıyla ilgili bu meseleleri anlatmamın nedeni yaşadığı hayatın ne kadar ilginç ve hareketli olduğuna vurgu yapmak. Zira deneyim dolu bir hayat geçirdiğini gösteriyor bu. Bunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü onun eserlerini anlamlandırmanın yollarından biri bunlardan haberdar olmak takdir edebileceğiniz üzere. Elbette ki sadece bununla sınırlı değil konu. Onun yetiştiği ortam. Dünya görüşünü şekillendiren unsurlar ve curası, cura alma tekniği üzerinde de durmak lazım. Ama bu anonsu daha fazla uzatmadan sıradaki deyişi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çukur isimli bir dizide icra edilmiş bu eser. Bu nesimi çimen deyişini Ender Balkır'dan dinliyoruz şimdi. Ruhumda Sızı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 Ruhumda sızın, edenim de değil, ruhumda sızın o ruhumda sızın ruhumda sızın. Şunsuz, hançersiz, kansız bir yara Hiçbir tabip buna bulamaz çara Keşke mansur gibi çekseler dara Bedenimde değil ruhumda sızın oluyor Ruhumda sızın oluyor Ruhum dazsızım. Bedenimde değil ruhum dazsızım. Oy, ruhum dazsızım. Oy, ruhum Görünmez göz ile hiçbir izi yok. Saplandı sineme görünmez bir rok Bedenimde değil ruhumda sızı o yoy, ruhumda sızı o yoy, ruhumda sızı. Bedenimde değil ruhumda sızıyor Ruhumda sızıyor Ruhumda sızıyor Kanallar gözüm Ruhum yaraldı, sızlıyor özüm Bu halimden vakıf tek cürrah Bedenimde değil ruhumda sızım bedenimde değil ruhumda sızı o ruhumda sızı o ruhumda sızı ruhum Nesimi bu feryadın yeter. Biliyom yanıyom Kerem'den beter. Her eyledikçe dumanım tüter. Bedenimde değil ruhumda sızım o. Ruhumda sızım o. Bedenim bedenimde değil ruhum da sızı oyuyor, ruhum da değil ruhum da sızı oyuyor, ruhum Dede'yi ruhumda ruhumda Nesim İçmen, Alevi Bektaşi kültür ortamında büyümüş, dede soyundan gelen bir Ozan. Şimdi dedelik kurumuyla ilgili bir şeyler aktarmam mümkün değil. Ki Nesim İçmen bağlamında bunun çok da önemi yok. Ama onun nasıl bir gelenekten geldiğini bilmek için önemli olduğunu düşünüyorum bu hususun. Sadece işaret etmekle yetineceğim bu sebeple. Dolayısıyla dünya görüşü de bu geleneğin düsturlarıyla şekillenmiş büyük oranda insana bakış açısı, değişlerinde emekle ilgili söyledikleri, insanlara bir nazarla bakması, mertliği yetiştiği gelenekle ilgili elbette ki kendisiyle özdeşleşen curası, kinesi curası olarak da isimlendiriliyor artık bu saz. Ee, ve bu curayla havalandırdığı hem ustamalı deyişler hem de kendi eserleri içinde büyüdüğü geleneğin izlerini taşıyor. Biraz o geleneğe aşina olan herkes hemen sezebilir bunları kolaylıkla. Zaten uzun süre kendisi eser yazmamış. Pir Sultan Abdal, Fuzuli, Virani, Gedai, Sıtkı, Mücrimi, Meluli gibi ozanların, aşıkların deyişlerini seslendirmiş. Ki bu durum birçok ozan için normal zira hemen hepsi ustamalı deyişleri okuyup öğrenerek ve bunları belli bir süre içselleştirerek olgunlaşıyorlar. Halk edebiyatına ve halk müziğine aşina olan dinleyiciler bunun böyle olduğunu zaten biliyorlardır. Bu da oldukça doğal bir süreç ve öğrenip pişme yolu. Çünkü o ustamalı deyişleri öğrenip içselleştirdikçe ozan olmak, aşık olmak anlamında kat edilen yolun gereklerini Öğrenmiş oluyorsunuz bu pişme sürecinde. Ama 1967'den itibaren yani 36 yaşından sonra kendi deyişlerini de söylemeye başlamış Nesim içmen. Ustamalı deyişleri seslendirmesinin önemi sadece onun eğitim ve pişme süreciyle ilgili olmakla kalmıyor. Aynı zamanda bize bazı eserlerin aktarılmasını da sağlamış bu süreç. Bu açıdan da önem arz ediyor. Bugün bile birçok kişi tarafından icra edilen... Güzel deyişlerden bazıları Nesim İçmen sayesinde günümüze ulaşmış. Mesela şu diari Gurbetelde ayrılık hasreti kâr et daha senden gayrı aşık mı yoktur, nedir ey gaziler benim yandığım bu dünyanın devranına deli gönül yine ahuzar oldu gibi türkülerin kaynak kişisi Nesim İçmen ya da bunlardan bazılarını derlemiş. Bu saydığım türküler bile onun kaynak kişi ve derleyici olarak ...ne kadar önemli bir yer tuttuğunu anlamak açısından yeterlidir zannediyorum. Dolayısıyla Nesim İçmen'in çok önemli bir kaynak kişi ve aktarıcı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Hatta bunun altını çizmek gerek yanlış olmaz demek bile hatalı bir ifade. Onun önemi ve yetileri üstelik bunlarla da sınırlı değil. Cura çalma tekniği ve kendi eserleri de üzerinde durulması gereken hususlar... Ama şimdi sıradaki değişini dinleyip sonrasında bunlarla ilgili birkaç şey söylemeye çalışacağım. Ahmet İhvani'nin yorumuyla dinliyoruz sıradaki Nesim içmen değişini. Bu değişin ismi ise Ben Benden Bezdim. Hayata lanet yaşama lanet Nefretim uyandı ben benden bezdim Cehennem olmuştur bana bu cennet Nefretim uyandı ben benden bezdim بن بدم بزدم بن بدم بزدم نفرتم او یاند بن بدم بزدم بن بدم بزدم بن بدم بزدم İşimde sıcak aşık, gözlerimden eksik olmadı yaşım. Yan çizdi evladım hor baktı işim. Nefretin mu ben benden bezdi, ben benden bezdi. Ben benden bezdim Nefretim uyandı ben benden bezdim Ben benden bezdim Ben benden bezdim Tan çıkmadı asla güneşi Baharsız ömrümde bol kışı. Ağustos Temmuzda dahi donmuşum. Nefteti mu yandı ben benden bezdi. Ben benden bezdi.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 Kaderin kendi çizermiş Bilmeden kendine kuyukazaar mı Nesimye düşman neimi mi Nefretim uyandı ben benden bezdim Ben benden bezdim. Ben, ben, ben ben ben ben bezdim Nefretim uyandı ben ben ben bezdim Ben ben ben bezdim Ben ben ben bezdim Az önceki anonsda belirttiğim üzere Nesim İçimen Cura çalma tekniği ve bu enstrümanı hem ulusal hem uluslararası çapta tanıtmak konusunda çok önemli bir yere sahip. Dolayısıyla bu mesele üzerinde durmak gerek biraz. Bu arada bir konuya açıklık getirerek yanlış anlamaların önüne geçmek de önemli. Şöyle ki Cura Anadolu'da çalınmıyor değil. E, aksine birçok Alevi dedesi. Bu enstrümanı çalmaktaydı. Hatta Güneybatı illerinde de bu enstrüman çalınıyordu. Ustaları bugün de var hatta. Ancak bu çalgıyla bütünleşip tanınmasını sağlayan ve unutulmadan yaşamasını sağlamak konusunda Nesim İçmen'in etkisi çok büyük olduğu için onun ismi öne çıkıyor. Yani bununla şunu kastetmek istiyorum. Bu enstrümanı çalan sadece Nesim İçmen değildi. Bu geleneğin tek temsilcisi de değildi. Bazı yazılarda ve makalelerde çünkü son temsilciydi, sadece o gibi ifadelere de rastladım ben. Bunlar hatalı şeyler. Elbette ki çalan vardı ve hala da var. Ama Nesim İçmen bu enstrümanla bütünleşip onu parlatmış ve hem ulusal hem uluslararası çapta temsil etmiş. Bu yüzden ismi öne çıkıyor haklı olarak. Ayrıca bu enstrümanı yani curayı çalarken ki tekniği de Kendine has Nesim İçmen'in öne çıkmasının diğer bir nedeni de bu. Curayı çalışındaki kendine has tekniklerden birisi. Mesela tellere alttan vurarak çalma tekniği. Aşıklama tavrını bu üslupla karışık bir biçimde kullanıyor Nesim İçmen. Bu en öne çıkan hususlardan birisi. Mesela şu diyari gurbetelde isimli türküde ki az önceki anonsta e, saydığım türkülerden biriydi bu. Nesim İçmen'in kaynaklık ettiği. O türküde de sürekli alttan vuruşlar vardır. Bu Nesim İçmen'den gelen bir e, üslup. Bunun dışında 4-4'lük, 5-8'lik, 8-8'lik, 9-8'lik, 11-8'lik gibi farklı ölçüleri aynı eser içinde kullanıyor Nesim İçmen. Bu da onun öne çıkan hususiyetlerinden birisi. Bu durum müzikle akademik açıdan ilgilenen ve konuya bu zaviyeden bakan biri için kusur olarak görülebilir. Ancak benim kanaatime göre halk müziğinin canlı yanlarından birisi bu. Nesim İçmen'de de bu yan kamil bir biçimde karşımıza çıkıyor bence. Çünkü bu ölçü değişiklikleri ve standart dışı durum Nesim İçmen'in icrasında belli bir ritim insicamı yaratacak şekilde kullanılmış. Yani mahirce bir kullanım var karşımızda. Ee, ölçüler öyle gelişi güzel saçma sapan ya da insi camı bozacak bir biçimde ardarda arda kullanılmıyor. Aksine eserin ruhuna uygun bir biçimde insi camla bu ölçü değişimleri gerçekleşiyor. Bence bu canlılık katan bir şey esere. Çünkü bu durum eserin müzikal değerini arttırdığı gibi sanatsal açıdan çabuk tükenmeyen bir nitelik kazanmasını da sağlıyor. Kısacası Nesim İçmen'in icrasında öne çıkan diğer hususlardan birisi çok farklı ölçüleri aynı eser içinde kullanabilmesi. Nesim İçmen'in curasının şerpeyle çaldığı bu enstrümanın diğer bir özelliği de perde aralıklarının pentatonik olması. Yani koma sesler diğer bağlama türlerindeki gibi çok karşımıza çıkmıyor onun icrasında. Bunlar onu özel kılan hususlar cura icrası bakımından. Konunun uzmanı birileri anlatsa muhakkak çok daha detaylı açıklamalar yapabilirler teknik konularda. Ancak benim işin amatörü olarak söyleyebileceklerim bunlarla sınırlı ne yazık ki. Buna rağmen sanırım onun yaptığı müzikle ilgili bir fikir vermiştir söylediklerim. Cura çalış tekniğindeki hususiyetlerden en önemlileri bunlar gibi geliyor bana. Umarım aktarabilmişimdir bunu sizlere az da olsa çünkü benim de uzman olmadığım bir konu olduğundan Zorlanıyorum anlatırken. Neyse bu anonsta da sözü daha fazla uzatmadan sıradaki türküyü anons edeyim. Şimdi sizlere Ata Durak ve Emre Bakar'ın birlikte icra edecekleri bir Nesim İçmen türküsü bu. İsmi ise El Yerine Koymam Seni. Aman aman derder Bana bir hut, bir derhansın Boş değil dolu cihansın Bir deryansın Aman, aman, derde derman Neslim içmenin curası ve çalma tekniği ile derlemeci ve kaynak kişi olması gibi özelliklerinin dışında bir husus daha var üzerinde durulması gereken. O da kendi yazıp havalandırdığı eserleri. Zira önceki anonslarda belirttiğim üzere 37 yaşına kadar ustamalı deyişleri okuyup derleyen bir icracı iken bu dönemden sonra kendi eserlerini de yazmaya başlamış. Onu değerli kılan diğer bir yanda da bu. Mesama kayıtlı 100 kadar eseri mevcutmuş. Ancak kayıt altına alınmamış olanlarla birlikte 300-350 kadar eseri olduğu söyleniyor. Ne kadar doğrudur e, açıkçası bilemiyorum ama makalelerde ve tezlerde belirtilen bırakan bu en azından. Bu haftaki listenin ilk türküsü dışındakilerin hepsi ona ait zaten. Dinlediğimiz bu türkülerin dışında aç kulaklarını dinlesem beni. ''Arz eyleyim sana naçiz halimi, bizler ikrar verdik insan olana. barış güvercini, yerleşmiş gönlüme, hüsnü cemalin, şifa istemem balından'' gibi eserlerini hatırlatmak bile sanırım onun bu konudaki önemini ve üretkenliğini hatırlatmak için yeterli olacaktır. Tam da bu noktada üzülerek belirtmeyi gerekli gördüğüm başka bir şey var. O da Nesim Çimen'in şiirlerinin toplanıp yayımlanmamış olması henüz onun hakkında bir monografya çalışması yapılsa içinde bulunduğu gelenek, o gelenekteki yeri, şiirlerindeki özellikler derinlikli ve felsefi bir biçimde ele alınsa keşke ve bu çalışmaya tespit edilebilen şiirleri eklense kanımca önemli bir iş yapılmış olur. Büyük de bir boşluk doldurulur. Umuyorum bu konuda uzman olan kişilerin çabasıyla böyle bir çalışma yapılır ilerleyen yıllarda. Bu temennimi de dile getirdikten sonra şimdi sizlerle sıradaki türküyü paylaşmak istiyorum. Bu Nesim Çimen türküsünü Mazlum Çimen'in yani oğlunun çıkartmış olduğu Ustamalı Madımak 25. yıl isimli albümden paylaşacağım. Bu Nesim Çimen türküsünün ismi ise Gülmeliyim ben. Masumdur bura bir insan evi Bir insan evi Herkesi kardeş görüp gülmeliyim ben Gülmeliyim Atı Oynattı atı Atmalı sırtından Kan hemen biti Kan hemen biti Vietnam'da suçsuz Kan döken iti Kan döken iti Bulup intikamım Alıp gülmeliyim ben Gülmeliyim ben Gülmeliyim ben Gülmeliyim ben Gülmeliyim ben Gülmeliyim ben Surh, cihanda surh buyurdu atan, buyurdu atan Atadan devirdir bize bu vatan, bize bu vatan Nasırlı ellerdir her varlığı yaratan, dostlar yaratan Varıma sahip olup gülmeliyim ben, gülmeliyim ben Gülmeliyim ben Gülmeliyim ben Gülmeliyim ben Gülmeliyim ben Gülmeliyiz biz Her yerde alın terim hem emek hakkım hem emek hakkım Gelen günler benimdir Bunda yok korkum Bunda yok korkum Ne emeğim verildi Ne de bir hakkım Ne de bir hakkım Artık hakkımı Alıp gülmeliyim ben Gülmeliyim ben Gülmeliyim ben Gülmeliyim ben Gülmeliyim ben, gülmeliyim ben Gülmeliyiz biz de Amerika Rus, Amerika Rus. Kalkmalı tesisler yıkılmalı Üz, yıkılmalı Üz. Bir dünya olmalı milletler bağımsız, dostlar bağımsız. Babaları kırıp dostlar gülmeliyim ben Gülmeliyim ben Gülmeliyim ben Gülmeliyim ben Gülmeliyim ben, gülmeliyim ben, gülmeliyim ben Gülmeliyiz biz San dünyası budur böyle olmalı. Böyle olmalı. Herkes elinin emeğin kendi yemeli. Kendi yemeli. Ben ona bacı oda kardeş demeli. Kardeş demeli. Nesi mi bugünü görüp ölmeliyim ben ölmeliyim ben ölmeliyim ben ölmeliyim ben ölmeliyim ben, ölmeliyim ben, ölmeliyim ben. Nesi bu günü görüp ölmeliyim ben ölmeliyim ben ölmeliyim ben ölmeliyim ben, ölmeliyim ben. Ölmeliyim ben, ölmeliyim ben. Ölmeliyim ben, ölmeliyim ben Süremiz kalmadığı için az önceki ve şimdiki anonsu kısa tutmak durumunda kaldım. Bu haftanın son türküsünü dinlemeden önce tekrar Nesim İçmen hakkındaki bu program vesilesiyle hem onu hem de Madımak'ta yitirdiğimiz canlarımızı tekrar anmış olalım. Bu hafta programın sonuna ayırdığımız bölümde de Nesim İçmen'den bir türkü dinleyelim istedim. Onun icrasına yer vermemek büyük bir eksiklik olurdu bu haftaki program için. Şimdi kendi türküsünü dinleyeceğiz ondan. Dinleyeceğimiz Nesim İçmen türküsünün ismi ise Görsen Beni. Sürbetemde yandı bağrım, görsen beni, görsen beni, görsen beni, görsen beni. Senden uzak ah uzarım, görsen beni, görsen beni, görsen beni. Sen de yan uzarım uza, oh Görsen beni, görsen beni, görsen beni Sız bana zehir aşın mahiles zar olduysa olduysa kara an akıyor yaşın görsen beni görsen beni görsen beni Karaman akıyor yaşım Görsen beni, görsen beni, görsen beni, beni e Benim gül yüzlü yarım Göldü zarı, molid zarı. Tükendiysem kararım. Görsen beni, görsen beni, görsen beni beni. Tükendiysem bu kararım. Görsen beni görsen beni görsen beni beni çok acı hasret yarası dostdan yermek tek çaresi tek çaresi Tajiz el edem herkesin görsen beni görsen beni görsen beni beni. Tajiz el edem herkesin görsen beni görsen beni görsen beni beni. Nesemiyem düştüm çöle aşkınla döndüm, döndüm bülbülle o bülbülle Her anım her günüm çile Görsen beni görsen beni görsen beni beni Her anım her günüm çile görsen beni görsen beni görsen beni. Böylece bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Ama programı kapatmadan önce kaynakçayla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Şöyle ki anonslarda çok vaktinizi almamak için kullandığım kaynakların künyelerini aktarmadım. Merak eden dinleyiciler olursa bu programın bloğunda bu hafta sizlere aktarmaya çalıştığım malumatları derlediğim kaynakların künyelerini bulabilirler. Dildendile titreşimler.blogspot.com adresinde Bu haftanın kaydının altına yorum kısmına kaynakçayı ekleyeceğim. Merak eden dinleyiciler orada ulaşabilirler eserlerin künyelerine. Bu haftaki destekçilerimiz Ayşe Ferda Caner, Mahmut Elkur, Madlen Akçiçek ve Tuna Akçiçek'miş. Çok teşekkür ediyorum kendilerine sağ olsunlar. Bu vesileyle Ferda ablaya ve Mahmut'a da selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum.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 hazırlayan da sunan Emre Destekleri için Ayşe Ferda Caner, Mahmut Elkuş, Madlen ve Tuna Akçiceğe teşekkür ederiz.